Bismillahirrahmanirrahim. Din, sohbet anlamına geliyor. Hazretleri buyurup Peygamberimiz, din nasihattır diyor. Din nasihattır. İnsan bildiği bir şeyi bile tekrar dinlerse, o dine atmosfer vardır. Din atmosfer Sahabelerin yetişme tarzı sohbetti. Sohbet. Bir insan ne kadar fıkıh bilse bile namazı kılarken bir insan gafil olabiliyor. Gafil insan böyle. Namazı da böyle. Allah huzurunda hatta Mekke mükerimde kişi Kabe'ye taaf ederken bile Kul Betullah'ta uçmuşmuş oraya. İnsan orada bile Yine gaf alabiliyor. Bu Sovyet'in özelliği kişi orada altına verebiliyor teramlar. Yani i̇nsan dünyaya bir sır çıkıyor dünyaya çıkıyor kişi bir manevi havaya insan görünüyor. İnşallah konumuz Midesi Suresinden Allah kulluk etmenlerin durumu. Bir iş adamı eleman alır. işine göre. O kişi memur iş yapmam diyemez. Böyle. Bir memur ona bir görev verilir. Memur yapmayacağım diyemez böyle. Bizi atan mevlam bizi niye yarattı acaba? Amaç ne acaba? İlla liya abudun İlla liya abudun. Ancak mevlaya kuluk etmektir. Bana yani bize buyuruyor burada Külü nefsin bir kesebet rehinetün. Kül nefsin bütün nefisler. insan, bütün insanlar bir ma kesebet kesbettiği ile yaptığı iş ameli ile rehinetün Allah katında onun ruhu rehinedir. Tutsaktır Allah katında. Her insan her insan bir ma kesabet kesbettiği burada iltisap vardır kesb vardır. kes yaptığı kötü işler anlamaya geliyor. Kötü kazancı ile o kişinin ruhu Allah katında cilaluhu Rehine. O yüzden hürriyet dünyada. Dünyada insan nasıl rehine oluyor? Ruhu kabz deniyor, kabz hali. Kabz bile bast denir böyle, bast, kabz. Kabz sıkılma, buralma, daralma, huzursuzlu anlamına gelir böyle. Bir insanın gözüne ufak bir çöp kaçtı mı gözüne kabullenmez göz. Yaşlarır maşlarır illa çıkaracak işte böyle. Hatta insanın başına vurur böyle. İşte insan ruhu da insanın gönül ruhu anidir. anedir. İnsanın gönül ruhu da günahlara olarak kabullenemiyor muhtemelen böyle. Kabullenemiyor. Ruh sıkılıyor işte böyle. Ruh sıkılır. O kişilerin makam, mevki ne olsa olsun, işi ne olsa olsun o kişinin ruhu sıkıntıda. Yani gönlü dardır. Huzursuzdur. Ne yapıyor? Sigaran duman arıyor onu böyle. Bir sigara yakayım diye böyle. O duman da arıyor sıkıntını, gidermesine. Ama olmuyor muhtemelen. Yetmiyor. Bir ay gidiyor, alkole giriyor. Yine yetmiyor böyle. Eğlenceye gidiyor, harama gidiyor, oraya buraya gidiyor. Hatta sonunda uyuşturucu, uyuşturucu. Sosyete mesela, ünlü insanlar, her şeye vardı her, her şeyi var her şey var böyle. Yazlı, kışlı, özel uşağı var. Ama ne yapıyor? Artık uyuşturucu alıyor böyle. Yani akıldan doksanlık işliyor böyle. Neden bunlar? Allah kulub etmeyen kişiye Allah huzur vermiyor. Vermiyor baksana. Ama diyelse Allah kulub edersen ne olur? Mesela evliyalar vardır. Ev Allah dostları derim buna. böyle. Onlara baktığımızda çoğu dağda, tepede, tepede, mağarada, orada burada yaşamışlar, kulube yaşamışlar. Ama cennet hayatı, cennet hayatı. Yesuz huzur eşiğindeler. Neden ruh gıda alıyor? İlla eshaber yemin. Ancak eshaber yemin, bunlar rehin olmayanlar bunlar. Kendini kurtaranlar bunlar. Nedir rehin? Esnam'ı çokmuş, olurmuş eskiden. Kişi bir yere baş para alıyor, mal alıyor. Yerine bir şey bırakır yerine. Altın, değerli bir eşyası bırakır böyle. böyle böylece. Ne zamanı kurtarır? Öderse boyun kurtarır. Ödemese ödemektir. İşte insan da ne yapar? İnsan da eshab yemin olursa kurtarıyor borcunu şur oluyor, özgür oluyor. Yani gönül rahatlıyor. Demektir. Huzur bulabiliyor. Demektir. Eshab-ı yemin bir, eshab-ı yemin. Yemin sadece demektir, Arapça. Esnaf sağ insanları. Buradaki sağ nedir buradaki sağ? Yani Ekonomik değil de bu. Ameliyarından bu böyle. Buradaki sağ. Yine de buradaki sağ muhtemelenler mahşerde ameliyarını sağ eline alacaklar. Alacaklar bunlar. Orada kimin olduğu belli olacak. Mahşerinde böyle. Toplanacak bir insanın mahşerine önce bir bekleyiş Sükut. Konuşmak yok. Ayak ayak müziğine izdiham. Tepede güneş yakıyor. Alttan tabandan dünya yakıyor insanı. Diyada hocam Buram buram ter. Böyle. Açlık, susuzluk, dil sarkmış. Ciğer yanıyor. Susuzluk içerisinde. Önce amel defteri dağılacak. İkimelen görevi onlara kaydalamak böyle. Bu defterde kağıt değil. Kağıt Yazı değil bu. Bir kayıt. Manevi kayıt böyle. Nasıl günümüzde kaydı alınanlar var. İşte gizli kameralar filaslar mesela. Gizli kameralar var. Her şey alıyor bu kameralar böyle. Sağdaki melek yapılan her tür iyiliği alıyor. Kış namaza duruyor. abdest alıyor. kuran okuyor. Allah zikir ediyor. Hayır yapıyor amel alınıyor böyle, böyle. Hem görüntü, hem ses. ne görevi günah kaydetmek böyle. Kaya Allah bunlar böyle. İşte mahşeri günü bunlar dağılacak. Kimin sevabı çoksa onun amel defteri saline verilecek. Onun sali kalkacak. Sali kalkmayacak. Mahşeri yerine de büyük Allah'ın olacak. Sıcahlı böyle. Kimse bir yere kımıldaymıyor. bir açık kapıya mı insan? Bütün organlar beden Allah'ın hak egemenliğinde başlıyor, hakimiyetinde. Allah korusun kimin de günahı çoksa on amel defteri de sol ve arkadan verecek böyle. Dönecek sol eline arkaya böyle. Yani kimi kıyır gibi olacak. Tabi bakacak ki Günahlılar. Görüyor ama. İçki içiyor. Kupada oynuyor. Saz, danslı, cansızlı düğün sağında oynuyor. Abdest namazı ilgisi istiyor kendisine de. O da bunları görüyor. Ama oradaki pişmanlık işe yaramıyor. Burada yarıyor pişmanlık. Böyle. Burada yarıyor pişmanlık. Dönüş olsa o yaramıyor. Fi cennetin hesabı yeminde yemininde olacak bunların sonları. Cennetlerde. Cennet tekil, Cennet bunun çoğulmuş oluyor. Bunların yeri mahşedden sonra cennetlerde. Sekiz cennet var muhtemelen. Sekiz cennet var. Her bir var bunların. En üstü füzev cenneti. En yüksek olan cennet o cennettir. işlerinde hesabı yeminen mahşer hesabı kolay geçecek bunların. Çabuk olacak. Önce namazdan başlayacak. Eshabı olacak bunların. Fazla buradan beklemeden arkadan bir saat köprü geçmek var. Saat köprüsü olmadan olmuyor. Orada geçirecek böyle. Altı cehennem ama. Şu cehennem mesela örnek. Bir ucundan bir kadar köprü böyle. Ateşte geliyor, kıldan iyice, kılıçtan keskin. Yani geçmesi çok ama çok güç anlamına geliyor böyle. Şu altı cehennem. Cehennem ateşini saçıyor, iflak ediyor, patlıyor, alevleri var. Köprü aşıyor böyle. İnsanı yakıyor. E, kimin buradan oraya taşıdığı günahları varsa, onlar sırtında tonlarca günah. Yürüyemiyor. Yürümek istediği yürüyemiyor böyle. Bazen rüyada bu olur bu. Ben mesela çok yaşadım rüyamda. Herkes tabi buna yaşlar rüyasında. İnsan bazen rüyada bir işlem korokar bir şey olur. İnsan kaçmaya kaçamaz insan bazen böyle. Rüyada ya böyle. Bu ruhsal bir haldir bu. Ama esabı yemin olacak e, günahını götür taşıyamamış bir aleme Yapmışsa bir dünyada günah yapmışsa bile elhamdülillah tebih edilmiş. Allah'a dönülmüş. Günahı dönüşü taşımamış. Bunlar geçerli kolaylaşacak. saat köprüsünü. Söne kalıyor cennete giriş. İnsanlığın en büyük anı o an. Mutlu anı. Cennete giriş anı. Kimler var şimdi bu kervanda kafirli yolcu, yolcu arasında? Peygamberler. Sıddıklar, şehitler, salihler, evliyalar, Allah'ın salih güzel kulları muhtemelen. Tabi sayısı Allah bilir. Bilirler bu sayıları. Gelecekler cennetin önüne. Kapılar kapalı. Kapıları kapalı. Saat köprüce geçirdikten sonra artık geldiğinin yok. Yani yanlışlık olmuş. Yok bunun. Yardım işareti insan bitiyor, insan bitiyor. Şimdi onu bekleyiş böyle heyecan tabi durupta. Herkes cennet için böyle. kokusunu alıyorlar, ama göremiyorlar bir Kapı açılacak. Beramri ve futur evvabuha, evvab babın çoğulu. kapı açtı cennet açtı kapıları. Her cennet sekiz kapısı var böyle. Namaz kılanın kapısı, oruç kapıları, müjahidecinin kapıları. Yani insan hangi bahate daha yüce, ağırlıklı ise oradan kapıdan girecek açılacak. Bunu hatta böyle, açılacak. Bunun hatta bir karşılamaya çıkan bir melek, adı Rıdvan. Meleklerin başı cennete. Çok güzel Onu görmek etti insanlara. Cennet kapı açıldığı anda. Nasıl kapı bilemiyoruz tabi bunu kurasından böyle. İnsanlar vermek nasip olurdu inşallah. Kapı inşallah, açıldığında herkese göre cennet eşlenme böyle. Cennet nasıl bir şey cennet eşlenme böyle. Gözleri kamaştıran böyle. Hayallerin çok ötesinde. Tahminin çok ötesinde ama böyle. Çok farklı başka bir alem. Başka bir alem. Öyle bir alem. Bakacaklar Dice ki Rıdvan eline selam verecek. Dice ki selamın aleyküm. Eline selam verecek. Bak ben böyle. Arkadan boyunca tıb-ü tüm, Tıb tüm pak anlamına geliyor. Buraya temiz geldiniz. Fedehulüha halidin. Buyurun girin bakalım cennet. Hem de halidin ebedi kalıcı olmak üzere yani bir gezin dolaşın değilim. Geçtiği zaman değil, ebedi kalıcı olmak ölümsüz hayat. Girin bakalım ölecek böyle. Herkesi melekle karşılayacak insanlara. Herkesi melek karşı yaptı böyle. Tabi girdi ama herkese yerim belirli. Makamı, köşkü, sarayı belirli. İnsanlar bilemez böyle. Melek karşıya insan alacak böyle. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Ayşe götürecek yerine bak bu köşk senin bu aştan bakacak hiç ucu, ucu, görünmüyor, böyle. ucu, ucu görünmüyor böyle ucu görünmüyor her şeyi doğal. Öyle usta amele menüse koydan böyle. Doğal böyle. İnci'den, yakuttan, mercandan, altından, gümüşten yekpare pare kaşık böyle. E nasıl oluyor bunun böyle odaları bunları doğal oluyor böyle. Mesela üzüm. Evet. Üzüm bakıyoruz böyle. Önce bir salkım böyle. Salkım böyle. Salkım ayrı tefak salkım tekrar böyle. Ufak böyle böyle. Benim, benim böyle. Sonra her üzüm tanesi bir torba içerisinde ambalajda. Bu dansı böyle. Kendi kopmuyor, düşmüyor böyle. Ç çekiyorsun hemen kopuyor ama. Daha kopma sert olsun ezilir kapı, su yakamadır böyle. Ona göre bak böyle. Rabbim ne yapıyor üzüm tanesini? Bak. Büyük zanaatkarlar böyle. Önce bir, bir salkım üzerinde, kök ana kök salkım üzerinde, aradana bağlantı böyle salkımlar yine küçük salkımlar var böyle salkımlar. ayrı torbalar üzerinde. Böyle. Nar mesela nar böyle. Nar kesine bakıyoruz ki dizimiz sıra sıra böyle mesela. Saat böyle. Arada böyle zalı ambalajda var onların. Böyle. İnsanın yarışa baktığımız zamanlar mesela diş. Çünün dişi çıkmaya başlıyor. Ön diş ayrı, yan ayrı, adı diş ayrı. Hepsinin özelliği ayrı, farkı ayrı. Sonra meydan biri fesevvah, teşviye, düzenleme böyle. Bir dişli diş tabibi ne kadar tecrübeli olsun, deneyimli olsun... Mesya'nın erbabı olsun hemen bir defa da uyduramıyor dişleri genel. Kontrol ediyor, akıyor, takıyor, çıkarıyor. Orası eğiliyor, burası nüzeltiyor, şu, bu, takıyor, gene böyle. Oldu mu? Oldu gibi. Olmasa yine gelmiyor böyle. Gene gidiyor, bakıyor. bir olmadı, vurdu biraz böyle. Bakın Allah'ın şu diş yaratmasına baksana muhteremler, yani kulun seyrece hemen kapanması gerekir Allah ber diye. Şiz dişlere baksın hemen yani. Ya. ya. Nasıl ya, böyle böyle. Eğer o dişlerin çıkışı başı boş olsa, haş onu yerden bir rob Alemin olmasa, ne o dişler mesela böyle. Öne yamuk olur, arkaya yamuk olur, bir olur, bir kısa olur. Alt yüzü kanla karışık oluyor böyle. Ya bir şey be ya. Tam bir tesviye efendim. Önceki dişler, öğretici dişler, sayıları belirli. Bak çağımızda bu kadar belirlemiş. Ne yapabildiği hekimleri? Allah'ın ya dişi aynı şekilde, bunu şekil yapalım. İncelemişler bunlar dişler Toplanmışlar bunlar. Ay şey beşe ne olur? Görse ne olur? İnceliyorlar. Ancak en gülüyle bu diyorlar ben. Yaratmak böylece. İşte Neblam dünyada üzümü yarattığı gibi, nar yarattığı gibi, dişleri yarattığı gibi zaten cennette köşke yarattığı yaratıyor böyle. Bakacak insan böyle öyle köşke sayarlar ki gözleri kamaştıran böyle. O müzikami kokuları, her tarafı nur, yeşil ağaçlar, akarsular, nehirler. Yalnız cennetin her şeyi dünyaya hiçbir şey benzemeyem. Orada bir şeye, bir şeye bağımlı değil. Mesela yine ağaç kişi ekiyor, filan ekiyor. Nereye ekiyor? Toprak lazım. Toprak olmaz böyle. Toprağı ekti, kurtu, bir olmuyor. Su lazım bana. Hava olması lazım, güneş çevirmesi lazım. Dört madde vardır böyle. Bir olmadı mı olmuyor. Su kurdu mu olmuyor zaten böyle. Cennete bir şey bir şey bağımlı evvel evvel. Ağaç var kökü yukarıda ama dal aşağıda. Niye dal insana lazım onun? Kökü yukarıda muhtemelen evvel. Ağaç o kök gıda olmayabilir de muhtemelen evvel. Cennet ben cennet muhtemelen. Herkes tabii yerleşti cennete. Hiç de Allah razı olsun. Hepimizin mükemmel yaşayan muhtemelen. Yerleşmiyor orada. Kişi bakacak ki tabii artık hali ötesi böyle. Böyle bir cennet böyle. Kim sonra tek bekle kalmayacak ama cennette. Ne iş olacak böyle? Bazı eşlerin bir cennete giremiyor ama bir cenenme gidiyor. Mesela Firavun, cenenme en dibinde. Eşi Hazreti Asiye annemiz cennete en üstünde. Doğaçı bunlar o zaman elinize başka böyle. Kiminin hanımı cehennemde, kiminin kocası beyi cehennemde. Kimse de kalmayacak orada. Dünyada sayı değişir ki kadın arasında. Yani değiştir. Genelde çoğunda kadın daha fazladır genelde dünyada. Orada eşit olacak muhtemelen böyle. E kadınlar sayıca ektiden fazla olduğu halde olmadan cehennemlerin daha fazla olacak kadınlardan muhtemelen böyle. Demin Ebu Aysamun'a yaparıyor muhteremler. Birazcık vardım gece, cehneye baktım, kadını daha çok gördüm burada muhterem. Yani sayı işle olacak orada. Sonra herkes yerleşti muhteremler. Artık orada iş yok. Meslek yok muhteremden böyle. Gece yok. Zaman dilimi yok. Yani yarın, saat, bir hafta, dün yok artık. Bitir, bitir, Hep aynı haber. Dünya dönüyor, güneşe da günüz oluyor. Örtüde karanlık oluyor. Cennet dönmüyor ki öyle. Enerji kendisinden duruyor tarafı. Sürekli hep aynı an. Aynı an böyle. Aynı iklim. Değişmiyor. Cennette toz yok, toprak yok, zararlı bir hayvan yok, mikroplik yok. Cennetler. zararlı bir şey yok orada. Orada kötü insan yok cennete bile Herkes güvenli, herkes iyi böyle. Cennette. Abi sonra ne olacak? Kişi başlayıp aramaya işte yakınların şimdi. Bence bir rahat erdi böyle. Eşini buldu. Hadi yine bir arada. araba. Rahatını buldu. Karını doyurdu. Beğmelerin yerleşti yerde iş yok, güç yok. Namaz yok cennette. Buruş yok cennette O da haram Haram günah yok. Her şeyi helal olduklar Bol bol bol böyle. Çarşı pazar market yok böyle. Her şey doğal, her şey bol, her şey bol. Şimdi başlayalım arama yakınlarını Tabi annesini, babasını, evladını, kardeşlerini, arkadaşlarını, din kardeşlerini arama başlıyor bunları bulacak Herkes tam bulamayacak ama muhteremler. O var şimdi böyle. Mesela babasını buldu. Annesi yok cennette. Nerede? Onlar cehennemde Allah korumdurlar böyle. E, üç tane, beş tane evladı var. İkisi üçünü buldu. ikisini bulamadı. Nerede bunlar? Cehennemde muhterem böyle. Kardeşi böyle, yakınları böyle, arkadaşları böyle Bulamayan tabi bulamıyor bunları. Yetişseleri an müjyemiyen. Mevlam aradan perdeyi kaldıracak mı tenşe bak mı tenşer? Kaç mevperdeyi? Aradaki mesafe kimlere kaç milyar ışık yılı? Cenem en aşağıda, cennetin gökte ötesinde. Rabbim aradan perdeyi kaldıracak. Gösterecek bunları hep. Cehennetekte bakacaklar, cehennemi görecekler. Aman Allah'ım böyle. Korktuklarım böyle. Dünya ateşi ışık saçıyor. Kırmızı olur, sarı olur, beyaz olur dünya ateşi böyle. Işık saçıyor. Onun ateşi kara olacak bu taraftan böyle. Kara olacak diyeyim böyle. Kapkara ateşi de. Zikri karanlık böyle. İçinden i̇şte kayya deryası var. Okyanusundan büyük. kaynıyor böyle. Fokur, fokur böyle kaynıyor. Böyle fokur kaynıyor. Çıkan buharı, kapkara buharı, ateşten de yakışıyor. Yalanın akar, irin, cehennem, cera cerahatlar, toplayan derelerde, pis kokuları, zabanelerin melekler melekleri var, zabanelerin melekleri var, gönüllü onlar orada, cehennem köpekleri var, cehennem yılanları var, ejceralar var, insanlara bile saldıran cehennemde, İnsanlar yanmışlar. Artık insanda çıkmışlar herhalde. Derileri dökülmüş, yüzleri sırtmış böyle. Koku almışlar, çılgın olmuşlar. Cennete bakacaklar ama tanıyamayacaklar onları gene galiba. Yalan orada yananlar, tabonlar cennete bakacak, cenneti görecekler, onu tam tanıyacaklar. İşte o zaman Cennetlikler Allah şükredecekler. Allah'ım şükür, Allah şükür alamadı dünyaya. Cenemeli de ah vah yapamaz ah, bela. Ah vah bela. Ne anlık o dünyaya bela. Akıl olacakmış olacaklar. İtid saeli annenin mücrimine. Soruyor ki cennetlikler mücrimlere. Mücrim suçlu günahlı, bırakarlara. Mâ sen fî sakar. Mâ seleke sakar. Sakar, yedi cehennem var. En aşağıdaki tabakadaki, en korkunç azabı olan adı sakar cehennemi. En üstteki cahim denen. En hafif ateşi orası. Soracaklar şimdi. Tabi el cehennem tanıtı kendisine Oğlum mesela, baba benim. Kızı bağıracak Öyle koresinden bağıracak, eşinden bağıracak, kardeşinden bağıracak, arkadaşından bağıracak, hatta evvela suyacak, su. Aman bana bir yudum su, aman bana bir yudum su, muhtemelen. Yalacaklar, tabanlara haram verilemi, muhtemelen. Yani görecekler cennetler, cenneti görüyorlar, bakar ki o meyve ağaçları muhtemelen bunlar. Güzel, cennet meyveleri rengi, renk, kokuları güzel tatları daha güzel Akarsuları suları, akıyor cennette, o bollu bereket, onu karşısında görüyorlar. Aman, aman ne olur? Ya bize bir meyve, evvela su. Bir damla su, onun su. Baba su, anne su, yavrucuna yargı oluyor. Tabi İzin yok vermeye bu şekilde. Bunlar işte soracaklar. Sizin buraya girmeniz sebep nedir cektir? Niye buraya girdiniz bu şey Ne suçunuz şimdi? Bakmak derimde. Suç nedir böyle? Kalu, cekilin cevap Lemdeki lem neki minel ussalinecekler böyle. Bizdeki dünyada namaz kılmazlık bak. İlk suçları bu. Bundan başlar Şimdi ilk sorgulama namazdan başlıyor ya namazdan başlıyor böyle. Namazdan başlıyor. Nasıl namazdan başlıyor? Elginlik çağından başlıyor böyle. Ölünceye kadar. Her vakti namazdan teker teker sorgulama. Sabah namazda kulum kalktı mı? Kalkma. Niye kılmadın bunu? Yazılmışlar kılmamış. Kılmamış. Günah konuyor böyle. Mizara konuyor. Kalk, kalk dağları gibi günah. Günah ne kadar büyükse ona göre oradaki ağırlığı ona orantılı oluyor böyle. Ve kara. Kovukluş oluyor böyle. E öğleyi kılmadığı, ikindiyi kılmadığı, akşamı yatsıyı kılmadığı birbirine namazı günahı bir Allah veriyor. Birbirine muhtere e, bir ay namaz kılmamış. 30 gün. Bir sene namaz kılmamış. On sene namaz kılmamış Allah korusun. Her vakit günahı kondum ama ellefteri muhtere böyle. kondum böylece. Buna böyle cevap veriyorlar. Bizim suçumuzun en başta gelen yani suçumuz diyorlar. Dünyada namaz kılıcı değildir, namaz kılınmazlık. E, çok var şimdi günümüzde çok muhtemelen böyle. Mesela bakıyoruz sabah namazında hemen hemen camilerin her birinde bir saf dolmuyor bile, bir saf muhtemelen. Yerlere bakıyoruz, e, yüksek öde şimdi şu apartman işini böyle, bir apartman kaç kişi oturuyor? Bir mahalle oturuyor nek yani, piyabakar, hep bir apartmanda oturuyor. Teatre evler dolu, ama camiye sabah namazına teatrehan bak kaç kişi var burada böyle. Her bir kişi geri istir. Cami dolması gerekiyor dedim de. Yıllar bile çıkmıyor böyle. ki namaz biraz sabah namazı oranla biraz fark ediyor, ama insanın sayısına göre. Yine çok az hatırlarım böyle. Yani cuma günleri biraz camiye doluyor ama ezan okurken geliyorlar. Çoğu fazla kılınca iki kere fazla kıldı mı nasıl kalkıyor? Sanki deprem olacak bir şey olacaktır. Bir afak ya bomba batacak böyle. haber gelmiş sanki de. Hemen böyle kalkıyor. Şey bir de bakıyor, bir öyle erken gelmişse bakıyor. Çıkamıyor da şimdi böyle. Namaz kılan da onlara kuzeyişim o sebebi bu. Çıkarmıyor zaten. Oraya bakıyor, oraya bakıyor. İnsanın böyle, oradan, buradan hemen kaçmaya gidiyor. İşim var, yok mu? Ben bir merak ettim, merak. Ayvay, ne işi bunayla bu şekilde? Hem de özel baktım o böyle. baktım vakalarda böyle dışarı çıkıp oturup ayete konuşuyor dışarıda böyle. Camide duruyor namazını, böyle. İllaki İlla ki namaz mı? Namaz, namaz böyle. Namaz İslam'ın beş altın biri. Bir de meşad olmaz olmaz, olmaz olmaz namaz meşad geliyor. Illaki beş vakit namaz şart mıtır Bu namazı öyle kılması gerekiyor ki bu namaz mahşere kadar gitsin ama, bak gitsin akıllıdırlar. Arzu olmasın, yolda kalmasın Müslümanlar. Oraya gitsin mutlaramlar. Düşünelim ki öldüğümüz zaman. Ne gidiyor bize ve haber mahşere, ahiret alemine? Kişinin evinde her şeyi var. Her şeyi var. Nereye gidiyor? Toprağa gidiyor, toprağa. Hele kış özellikle çamur. Hele kış hemen çok şey yapıyorum, Güpca'da böyle. O gömülürken Mert böyle böyle. Bakıyorum ki, yani tanrıdık insanlar mesela, evindeki durumunu biliyor, yaşantısını biliyor böyle. Böyle lüks bir konfor yaşandıysa o kişinin kefeni ben, ben temiz kefeni de, aman yıkanıyor kefenim sarılınca dikkat ede aman toz olmasın, kafen temizim o böyle. Nereye koyayla kışın böyle? E, Sıcak çöke de bazen böyle mezar da böyle. Çamur oluyor bile, çamur bile. Çamura koyuyorlar böyle. İşte en zor İnsanın böyle mezara konduğu anki durumu muhtemelen. O an böyle. En zor kişi o geliyor böyle. En zor muhtemelen böyle, böyle. O kadar zor ki o an Peki ölü o? Ölen beden öldü. Beden öldü. İnsan ölmüyor ki. bu ölümsüz. Ölümsüz muhtemelen böyle. Şu ölümsüz ruh aynen aynen değil de ruh şu andaki bizden daha iyi her şeyi görüyor. Konuşan duyuyor bak Ruhu böyle. Bir insan ölüp yatarken bile yattığı yerden hepsi gelenleri görüyor. konuşlarına gördüğü gibi bir odada kimler var? Ne oluyor? Onu da görüyor muhtemeleni. Yani ruhlara, nasıl da menetle engel olmuyorsa bu duvarlar, taşlar onu da engel olmuyor muhtemeleni. Böyle. Yıkanan bir kişi bu M. Hazretleri yıkayanları görüyor. Kim yıkıyor? Kim suyu döküyor? Kimle konuşuyor? Kefana sarılıyor, tabutuna konuyor, mezara gidiyor. Kim onu mezara indiriyor? Kesinle bir muhtemelen. En zor en zor an mezara kondu yani yanı dokunup da böyle başı dokunup toprağı böyle işte bir pişmanlık. Ah vah böyle. Yani evliya biliyorsa o anda keşke daha çok yapsaydım. Evinde her şeyi vardı, o ben biraz de oldu, çamuru konmuş yazan yani Yazdan toz toprak olur tabii böyle. Konuyor. üzerine tahtası diziliyor ülkemize, toprağı atılıyor. Evet er tabi soruya geliyorlar melekler. İki mele geliyorlar. Mer Rabbüke. Soru. Mer Rabbüke. Rabbin kim? Anadolu'dan İstanbul okumaya gelen birkaç tane genç üniversiteye. Gitmişler İstanbul'da okumaya Anadolu'dan biraz daha şımarık mı bu gençlerde bir günü, bir pazara günü boğaza gidiyorlar. ...sandallara gezinti yapan bakan diyorlar. Deniz görmemişlermişim bunlar ama. Sandallara biniyorlar. sandal küreç çekiyor o sıra değil Bakıyoruz sandallacıya bakıyorlar. Orta yaşlı... ...yani dünyadan... ...habersi bir insan onlara göre. Tabii şımarık gençler şimdi... ...sandallacıya sura yaşında. Bir... Hani bir alplerin grigrdeli bir şey böyle ya, oyun şey böyle, suylaşın böyle. Şu matematik bilir misin? Ya, bilmiyor mu diye. Fiziği kim ya şubi? Hey ya bilmiyorum diyorlar. Nasıl bilmiyorum bileyim diyor. Biliyor gençler. Boşta yaşamışsın der böyle, boşta yaşamışsın. Tabii hiç azermi bunlara. Acıyor bunlar bazı diyeceğe. Şunları gençler yine şakalışıyorlarken. Sonra devriliyor. Allah oluyor, suya düşüyorlar. Samo da deniz adamı. O dileşmiş. Gene yürü gibi hiç konu atıyor yavaş öyle böyle. Bakıyor sahil gölü kavun eş şey yapacak böyle. Durup bakıyor gençlere bakıyor. Çırpılıyorlar, marşıyorlar. Soruyor, de, biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Boş yaşamışsınız ya vallahi. İşte bakınız kalbine girildiğimiz zamanda bilekler de bize bunu soracaklar. Men Rabbike ve ma nebi yüke ve ma nebi yüke ve ma din yüke Rabbin kim? Dilin ne? Peygamberin kim? Söyleyecek bir tanem böyle. Önceye profesörümün bak diplomalarım var dedikleri boş yaşamış bir tanem Yani en sonunda bize bu lazım. Tabii dünyaya lazım yaşamak için ama onların bir kısa olması olabiliyor. Olabiliyor. Bak mesela sandalci, kimler, fizik bilmiyor ama yaşamış yanılıklarında. Sağ ol, yaşayken evvel. Ekmeğe çıkıyor yine evvel. Ama Rabb'e bilmeyen de oluyor, mahşe kabirde iş zamanı dönem. İş zamanı dönem. Demek ki öldüğümüz zaman Evimizden hiçbir şey kabre götürmemiz böyle. Götürmemiz böyle. E götürürse ne olur altın altın servise? Ateş olur. Son bir tane böyle. Yakın ama böyle, böyle. Taprak olmaz şart böyle. Tapra gömlecek oraya. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu yani insan hayatının sonu bu. Son bu tane böyle. İnsan dalgı hayat Herkes böyle. Hayatları böyle. Güler, ağlar, düşer, kalkar. Her şey oluyor. İnsanın başına gelir böyle. Fakat sonuç ne? Sonuç ölüm. Kefen, tabut ve mezar. Mezar mıdırlar böyle. Ben severim bazı böyle mezarları gezmeyi. Hiçbir şey gidemeyelim. Tek insan giderim mezarlara muhtemelen. Ve tanıdıklarına bakarım böyle mezarında. Yani alıp bazarım mesela eşrafımla tanıdıklarına bakardım böyle. Bakıyorum böyle onun yaşantısı aklıma geliyor, yaşantısı. Hesaplar, şu onlar, bunlar, evi, barkı, o günkü o şarşal hayatları aklıma geliyor. Bir de bakıyorum bir kenarda çukurda yatıyor ben O evini bıraktı, işini bıraktı, hepsini bıraktı. E neydi onlar? Bir hayal miydi i̇şte Bunu böyle? Bunun düşünmemiz gerekiyor teremler. Aklına göre budur şey böyle. Meza gerekiyor. Kılmamız namaz olacak peki? Namaz bizle beraber mezara girecek bu hafta efendim. Başımız olacak bu hafta Zekat bir yerde, hac bir yerde, Kur'an bir yerde, zikir bir yerde bundan gelecekler bunlara böyle. Her biri bilinçli, nurlu bir şekilde mezara girecekler bunlara böyle. Önce namaz gelecek baş uçundan. Başlığında namaz. Şimdi dinin direği, özü bu. Namaz. Böyle. Kişi mesela girince, namaz geçecek böylece. Bir diyette ne yapacak peki? Nur şekline gelecek. Mesela nurlar olacak önce. Kişi korkmayacak. Namazı geldi böyle. Bakacak, Aa sen kimsin be? Ver senin namazını böyle. Bak sen, o kısa günlerde kalktığın, kışın yatağından kalktığın, beni kıldın. İşliğine baktığın, yemeğine baktığın, gücünü baktığın, yolda mola verdiği icabında beni terk et kıldın. Allah beni bu şekilde gençliğin şeyin yarattı. Mahşete kadar sen de kalacağım. Buyur. Bir ibadete gelecekler. Meyette gelin soru sormaya onlar yardım edecek insanlara böyle edecekler. Ama kişinin kıldığı namaz gerçek namaz ise kabul olmuşsa o Abdesi olacak, kuş yerinde olacak, namazın şartlarını bilecek, namaz, huzur namazını kılacak, acele etmeyecek, Allah huzurunu acele etmeyecek, bu kudan böyle tane tane kelime kelime okuyacak, döndüğünü Allah Mevla'ya verecek, yani el zamanlar sayın mahşerde hesaba çekilmiş gibi olacak kişi muhtemelen kişi ne kadar ama izik kılarsa o kadar namazı güzel olacak, nuru daha fazla olacak, daha bilinçli hocam yanacak bu tamam hocam. Komünistiyumlaşıncılar bir yanamaz, kılmaz diyorlar. Arkadan ne geliyor? Nütmin miskini. Fakir hakkı vermezdik. Nüt emül itam bu da yedirme anlamına geliyor deki Buradaki zekat anlamına geliyor. Çünkü nafi baten insaza yapmak şart demektenler. İkinci de zekatı vermeyenlerdir. Nece bunlar tabi namazı kıymayan zekatı vermezdik. Vem üçüncüsü diyorlar. Ve ken yahudun mal haidil Haidin havzda anlamına geliyor her türlü günahlara dalarız öyle cimallar. Yani namazsız bir insan, abdestsiz bir insan, başıboş kontrolsüz bir insan, yani disiplinist bir insan, namaz kişiyi korur mu Günde beş defa namaza giden kişiyi namaz korur böyle. Eğer kılınamadığı için kılıyorsa, namazın biraz bilinçliği kılıyorsa, Namaz kişiyi korur muhterem. Düngül hata böyle. Ama namazdan kopan bir insan günde beş defa büyük haram işlem anlamına geliyor. Bir farz terk etmek haram muhteremde. Farzı. Mesela iç kişilik haram olduğu gibi, zina, fuhuş haram olduğu gibi namaz kılmamak bu da haram. Zekat bu da haram muhterem böyle. Yani günde beş defa namaz kılmayan kişi ne oluyor? Her gün beş defa güneşlemiş gibi oluyor. Beş bir günü ama böyle. Bir günü güneşlemişim muhtemelen böyle. Ben alttan çıkmaz muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Peki ne yapalım muhtemelen? Tabi bu cemaat hep kılıyor herhalde. Ümidim var inşallah. Fakat çoğu çocuğumuza da muhtemelen böyle. Onlara kaldıralım muhtemelen böyle. Çoğu çocuğumuza kıldırılmalara da. Şimdi mahşe yerlerinde kişi görecek yavrusunu götürüyor, götürüyorlar. Zabaneler götürüyorlar. Onlar hep kıldırılır şey böyle. Yani sevdiklerimize, dostlarımıza, akrabi, yakınlarımıza da onların mamut kılmasına bir sebep olmaması böyle böyle. Allah davet etmek gerekiyor bunlara böyle. Yani yalnız ben kılayım değil, İslam'a böyle. Bu işin namazını okuyoruz namazda iyi akın nabudu iyi akın esey bakıyor bende iyi akın nabudu ne <sonstressurs> Na olsa ben olur bende Allah'ın biz sana kulluk ediyoruz bak ancak sana kulluk ediyoruz bende iğdine sırttan yani. müşlaqım bize itaat ile bize eslam aleyna <Ahmed> etiyatımız <Romeo> Allah'ın bize selamet ver halbına şeyli biliverler. Doğru bütün Münev'i kapsım sana böyle. Her namaz kılan bir her namaz kılan kişi yalnız dua etmiyor böyle. Her namaz kılan kişi bütün Münev'i dua ediyor böyle. Yani namaz kılanlar din kareşinin özü bunlar. Bir anlam şikat böyle böyle. Maşta Kabe, Beytullah mihrap, onun çevremiz cemaat, bütün küreyaz mescit Kira, neşit. Bütün namaz kılanlar, bunun işlerinde yediler var, kırklar var, kutuplar var, hızırlar, selam var. Allah'ın salih, sevgili kula her biri ne yapıyor? Namazda hep dua ederken, Rabbine atina fiddin yapar. Rabbine atina bize. Beni yok burada ben namaz böyle. Hep biz var namazda. Her duada hep biz var böyle. Var. Dua diyor bu işlerinde. Namaz kılan kişi, kendi pek beceremezse bile ne oluyor? Bu şekilde dahil olduğu için oraya ortak oluyor Hüseyin Ortak oluyor Hüseyin Ortak oluyor. Namaz kılmayan bundan yoksun oluyor Hüseyin Bir de şu farkı var. Bir insan dünyanın namaz kılan kişi öldüğü zaman da ona yine arkadan duası yine gidiyor. Onun yine arkasına gidiyor duası. Yani namaz Gerçekten bir can simidi, can kurtaran mıdır? Can kurtan yeleği, namaz böyle. Namaz, yani namaza sarılmak lazım böyle. Namazı benimşemek lazım, namazı sevme gerekiyor. Namazı daha biraz yavaş, ağır kurmak gerekiyor böyle. Mesela Ramazan'da bazen tabii kısa günler oluyor, kışa geliyor. Uzun günlere geliyor Ramazan böyle. Şehabi aynı mı oluyor? Olur mu aynı? Muhteremler. Öyle olmuyor muhteremler böyle. Bir insanın camide on dakika kaldığı, kim beş dakika kaldı sabı aynı mı? Hayır muhteremler. Bak ne işin böyle. Yani camiye bir dakika önce giren sevabı daha fazla oluyor muhteremler. Orada biraz daha kalan daha fazla oluyor böyle. Hele namazda Allah huzurunda bak. Namazda Allah huzurunda kişi biraz daha fazla kalabilse yavaş okusun Tanrı okusun böyle. Gönlünü oraya versen kişi. O zaman namazın kulun tadını tatmaya başlar. Mutlaka böyle. Tatmaya başlar. Sonra dünyada namaz bize lazım açısından. açısından en iyi hareketler namaz hareketleri. Kıyam var. Rükü var böyle. Rükü var. Günde kıktan rükü. 40 tane rükû böyle. 42 4 tane böyle. 40 kıyam ayakta böyle. 40 Fatiha okunuyor. 40 rükû var. 80 tane secde var. İki secde oluşunda. 80 tane secde var müterennemle. Secde böyle. Hele günün insanının çoğu oturup iş yapıyor bir görevi oturduğu yerde yani namazda başında. Namaz kılını şal bundan müterennemle. Yani bırakılır şabı sol kasan şab namaz kılını müterennemle. Ayaklar yerde. Yer çekimi var, kanı aşağıya çekiyor muhtemelen böyle. Kan ne yapıyor bu sefer, kalp ne yapıyor zavallı. En önce fazla aşağıya kalp mütelemler. Doğuşun bir şey mi böyle? Daha ayakta sarkıldı, ay masajda oturuyor, baş oturuyor. Ayakları sarkmış. Yer çekimi var, kanı çekiyor. Hatta en az ayakta şimdilik insan bu durumda. Ne olur muhtemelen kalp zorunlu muhtemelen böyle, böyle? Ne yapıyorsun? Secde. Bakın, sene gidince, kan ulaştın böyle. Beni gidiyor böylece. Ama ne gerekiyor burada? Şimdi mesela bir meyve suyu alınıyor veya bir ilaç. Sıvı bir ilaç. Ne gerekiyor? Bir çalkalama gerekiyor. Böyle bir böyle. Şimdi mesela meyve suyunu aldık böyle. bir döndü bıraktık. içtik Olur mu? Olur, Şeyi tutmak gerekiyordu böyle. böyle. Şimdi kimsenin hemen seyirci hemen kalkıyor. Olmaz o seyirci böyle. Seyir gittim. Hele kan beyne gitsin bakalım. Kırıcı zamanlar var. ince zamanlar çok Yine bir kankistin bakalım böylece yavaş gerekiyor böyle. Üç defa inacer tesbihat yavaş am böyle. Üç defa tesbihat yavaş am denir. Allah Ekber dikime begrüküyor böyle. Yani olmaz böyle. Kan tekrar toplanırsa bakalım aşağı. Yine git bakalım aşağı. İsmot denir böyle. Yani hele günümüzde sağlık için namaz şart denir Şart böyle böyle. Abi namaz kim Namaz kim yanlar? Zekatını tam vermez. Sonra her günaha dala muhteremler. Eğrenciye, çalgıya, oraya, buraya. Ee, başta da şey gibi namaz insanın gönlü huzursuz. Cenab-ı Karanlık böyle. O dönül, gönlü. Huzursuz muhteremler. Derler ki her şeye var, huzur yok diyor bu insanın böyle. Yani, Sonra birisine nasıl her şeye var, huzur yok diyor ne kadın evinde huzur buluyor, ne eşlik orası. Evde televizyon bütün gün, bu takım pis böyle yani kanallar, şunlar, bunlar müthişenler, müzikler biraz böyle, çalgı şunları, bunları. Oturup bir işte, şey sana konuşmuyor ki de böyle. Evi sahibi bile girsin böyle, açık, kocaman televizyon, herkes öyle böyle. böyle bizim buraya böyle herkes orada göz orada böyle. E mutlalar tabii insan dinler bazı haberleri dinle gerekiyor bazı şeyler ama yeteri kadar bunlara gerekiyor böyle. Bunların görebilirleri var bir olay mı oluyor? E bunların görebilirleri var cihat işlenmiş. E biz bunu biz değil mi Bu görev bize aydır bu görev. Devletin gören kuvvetleri var polisi var isi vartı var savcısı var bu onların görevi bu. Ola uğraşır bunlar muhtemelen değil mi? Bu işin azı cemaatimiz illaki namaz böyle ve çevremize şey yapamışlar efendim der. Peki namaz kılan çoğal sen ne olur? Huzur olur işte muhtemelen. Huzur muhtemelen. Evimizden mesela çocuk değil İnsan kişi cihane gidemese bile işler gelmek gidemese bile cemaat yapmalı evde. Ki cemaat yapmalı, hanımına, kızı, çocuğu. Yani çocuk her gün ermemişse bile ama aklı eriyorsa yani namaza konuşulmaz, şu bu yapılmaz, yatak kalkacak, eriyorsa kişinin yanı başına. Hadi oğlum gel bakalım. Kızım sen gel bakalım bu şekilde. Hanımı alı bu şekilde. Namaz kılınca cemaatle. Böyle kılarlar. Mevlam, melekler övünüyor. İsrail melek, meleklerine Ey meleklerim, bakın bakın şahane bakın bakın bakın, bakın, bakın bakın bakın işten geldi, yorgun argun. Benim karnım aç şu anda, ama açlamazlık kaçmasın diye yatı yası iş koyacak hata yumadan önce. Bak işçini almış, çocukçunu almış böyle. O gün aslında sabit yok almışlar böyle, namaz, böyle. namaz kıyıyorlar. Melek onlara dua muhterem gökten bu şekilde böyle. Sonra ne gerekir muhterimler böyle? Oturup bir dinin sohbet yapmalar insan böyle. Eşte çolukçuları böyle Oğluna, kızına, okula gidiyor. Efendim derslerinde derslerinde oturmuş nasıl? O da lazım muhterimler ama böyle. Ama sonuçta gerekiyor değil mi? Sonuçta yüzü gerekiyor. Kabirde. Bunda. Yüzü övümde gerekir sonunda böyle ya. Allah'ın varlığı, birliği, şah, imanın şartları böyle. Namazın böyle özellikleri, farzları, vacipleri, sünnetleri, oku onun Fatih-i Şerifi'yi hele çünkü okurken günahsız şerifi muhtemelen böyle. Çünkü Besme'ye Şerifi çeker 19 harf. Her harf-i İslam yazılıyor böyle. Fatih'e okur, üstü karar. Her harf bunun yazılıyor böylece. Sonra ölenleri de göndermeli muhtemelenlere de böyle. Efendim şimdi bana anda mevlüt okuttum onlara. Nedir mevlüt? E şiir kitabı muhteremdir. Yazan bunu kim? Süleyman Şelebi. Allah keram peygamber sözü diyor ki bu. <gülüyor> Yunus Selim'den nasıl şiir kitapları var? Mevlana'nın meslevisi var. Bu muhterem böyle. Bu da şiir kitabı mevlütü böyle böyle. Ama güzel mi? Güzel böyle. Ama o Kur'an diyor ki peygamber sözü mühterem böylece mevlüt okuttum. Okunmanın bir şey olmaz zaten bu şekilde böylece. Kim okuyacaksın mutlaka evsin böyle. Kim oku böyle. Yasin işleri bile ok. Yasin böyle. Yasin işleri bile. Bir kadın genç yaşta dul kalmış. Genç yaşında. Dul kalmış. Bir tek kız çözü kız olmuş bunun. Kızına kalıyor yani böyle. Garipmiş de. Başka ülkeye gitmiş. Orada kalmış kadıncağız böyle. Kadın tabi bütün sevgisini kızına vermiş. Kız anne diyor ona sarılmışlar. Kız 15 yaşına gelince kız birden birdenbire. Hastalığınca tabi işte hemen tabi 112 yok muhtemelen çağırsın beni hastalığa gitsin böyle. E kadınki imkanlarıyla işte komşuluğunun yardımıyla bir şey yapmaya çalışıyor. Kıcağız ölüyor. 15 kız mıhtemelen. Höly kıracağız. Tabii kadının tek bütün varlığı dünyada o kızı. Başka bir şey kalmamış. Kadının her şey yıkılıyor, dünya şeyi yıkılıyor. Ailem bir şey gelmiyor. Kader bu. Kız abi gömüyor, mesela geliyor, alıyor, sızlıyor. Biraz zaman geçiyor, artık ölümü kabulleniyor. Ne istiyor? Rüyamda görüşsem bari şimdi var. Az bunu razı da. Ölümü kabulleniyor. Şimdi mesela kızın rüyamda görsem diye böyle. İşte onu okuyor, bunu okuyor ben derken rüyamda 50 değil tabi rüyamda muhtemelen böyle. Böyle, böyle. Bir akşam kızın rüyasını görüyor. Görüyor ama kızın başı yanıyor muhtemelen. Bir i̇ki kolu birşeyden aşağısı. Beden yanmıyor. Alev içerisinde başı alev yanıyor. İki kolu düşe kadar, iki kol düşeken evvela. Şimdi kadın kızını göreneceğim, ah yavrum yanıyor sen? Ah anneciğim de yanıyor. Ne ne o, niçin, ne işin ne oluyor kızım? Ben işte çıkarken işler bazen başımı tam örtmezdim. Bir de kısa kolu giyerdim yani evvela. Alda azareti diyor, bu şeklimi burada bile. Allah dedi beni böyle, böyle. Ancak açık yeri yakıyor evvela burada bakın. Yüzünü yakmıyor böyle müsanet düşünüyormu Başı yanıyor, ilk oluyor bela Uyanıyor, uyanıyor ama kızına göre sevilmiyor, üzülüyor kadınlar. Ağlama başlıyor, okuyor, bunu bunları yapıyor derken öyle otururken duara yaslanmış bir doku geliyor kendisine, kenden geçiyor. Dünya gibi bir şey dalıyor. Bir ses duyuyor. Eğer kızının kurtulma istersen 40 gece 40 gece üç kalbi bir araya getir. Bu kadar mı? Kırk gece üç kalbi bir araya getir. Bu kadar ses böyle. Uyanıyor. Tabii işine çıkamıyor. Şifre çözemiyor. Kırk gece üç kalbi bir araya getir. Ne üç kalp acaba? Çıkamıyor. E, sabah bekliyor. Onun sevdiği bir acı varmış. Uyunu kadırmış. Saliye kadırmış. Ona gidiyor. Amacı teyze böyle böyle röv gördüm. Yavrum diyor. Üç kalbin biri senin kalbin diyor. İkincisi gecenin kalbi. Tam gece arası. Üstüncü kurunun kalbi. Yasin diyor böyle. 40 gecede kalk diyor. Tam gece arasında diyor böyle. Hafız al ikiye namaz kıl diyor. Kuzuru kalbiyle bele, tam kuzuru kalbiyle kuzuyle yası okuyor bana. Bu da hemen o gece kalkıyor gece arasında, abdestini namaz kılıyor, iki üç kat namaz kılıyor, oturuyor, tam böyle kuzuru kalbiyle gecenin yarısında yası okuyor, kırk gece böyle. Kırkinci gece de gece yarısında yasını bitirmiş, haber ya dua diyor Allah kudurum adamından. Gene öyle kızını düşünürken yüzünü duyuyor, ağlam başlıyor derken hakikaten uykuya denen dalıyor. Namazı üstü üzerinde böyle. Ülken dalıyor. Kızını görüyor aslında. Muhtemelen. Kızını görüyor. Aa bakıyor. Kız öyle güzel ki kızı. Kızı yeşillere bürümüş. öyle O kadar nurlu, o kadar güzel kızı böyle. Gülümsüyor kızı bu şekilde. Kızım, kızım, ne oldu kızım? Anne Allah sana razı olsun anne böyle. Her akşam Yasin gönderdin, Her akşam ateşim, hafifleri ateşim yazdı böyle. Yani 40 derecesem örnek mesela, örnek olarak. Her bir derece ine ine, ateşten bitti diyor, bu gece diyor, son olarak böyle diyor, Mevlana bana diyor, bunu verdi bu şekilde benden. İşte bir de muhteremler, açık saçı gezme. Ve sen böyle. Bunu kim mesaklıyor? Allah. Kur'an bunu bilir böyle böyle. Haş Allah'ı işler etmek, Allah Allah'ı meydan okumak, Allah'ı haşa tanımamak daha bir korku yok. Cürü muhtemelen böyle bu. Cürü muhtemelen böyle. İnşallah muhtemelen yani kızlarımızı, kızlarımız kızlarımız bülü erince farz oluyor muhtemelen. Yani kız bülü eriyor, ilk kadınlık haline görünce muhtemelen. Bülü ermiş oluyor, örtemi bunlara farz oluyor muhtemelen.